Yuhanla 21. Bölüm Bundan sonra İsa, Taberiya Gölü'nün kenarında öğrencilerine yine göründü. Bu da şöyle oldu. Simon Petrus, ikiz diye anılan Thomas, Celile'nin Kanaköy'ünden Natanel, Zebedin'in oğulları ve İsa'nın öğrencilerinden iki kişi daha birlikte bulunuyorlardı. Simon Petrus ötekilere Ben balık tutmaya gidiyorum. Dedi, onlar Biz de seninle geliyoruz Dediler Dışarı çıkıp tekneye bindiler Ama o gece bir şey tutamadılar Sabah olurken İsa kıyıda duruyordu Ne var ki öğrenciler Onun İsa olduğunu anlamadılar İsa Çocuklar balığınız yok mu? Diye sordu Yok Dediler İsa ''Ağı teknenin sağ yanına atın, tutarsınız.'' Dedi. Bunun üzerine ağı attılar. O kadar çok balık tuttular ki artık ağı çekemez olmuşlardı. İsa'nın sevdiği öğrenci Petrus'a ''Bu Rab'tır.'' Dedi. Simon Petrus onun Rab olduğunu işitince üzerinden çıkarmış olduğu üstlüğü giyip göle atladı. Öbür öğrenciler balık dolu ağı çekerek tekneyle geldiler. Çünkü karadan ancak 200 arşın kadar uzaktaydılar. Karaya çıkınca orada yanan bir kömür ateşi, ateşin üzerinde balık ve ekmek gördüler. İsa onlara "Şimdi tuttuğunuz balıklardan getirin." dedi. Simon Petrus tekneye atladı ve tam 153 iri balıkla yüklü ağı karaya çekti. Bu kadar çok balık olduğu halde ağ yırtılmamıştı. İsa onlara "Gelin yemek yiyin." Dedi, öğrencilerden hiçbiri ona sen kimsin diye sormaya cesaret edemedi. Çünkü onun Rab olduğunu biliyorlardı. İsa gidip ekmeği aldı, onlara verdi. Aynı şekilde balıkları da verdi. İşte bu İsa'nın ölümden dirildikten sonra öğrencilere üçüncü görünüşüydü. Yemekten sonra İsa, Simon Petrus'a Yuhanna oğlu Simon Beni bunlardan daha çok seviyor musun? Diye sordu. Petrus. Evet ya Rab. Dedi. Seni sevdiğimi bilirsin. İsa ona. Kuzularımı otlat. Dedi. İkinci kez yine ona. Yuhanna oğlu Simon. Beni seviyor musun? Diye sordu. O da. Evet ya Rab. Seni sevdiğimi bilirsin. Dedi. İsa ona. Koyunlarımı güt. Dedi. Üçüncü kez ona. Yuhanna oğlu Simon. Beni seviyor musun? Diye sordu. Petrus kendisine üçüncü kez beni seviyor musun diye sormasına üzüldü. Ya Rab sen her şeyi bilirsin. Seni sevdiğimi de bilirsin. Dedi. İsa ona. Koyunlarımı otlat. Dedi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Gençliğinde kendi kuşağını kendin bağlar, istediğin yere giderdin. Ama yaşlanınca ellerini uzatacaksın, başkası seni bağlayacak ve istemediğin yere götürecek. Bunu Tanrı'yı ne tür bir ölümle yücelteceğini belirtmek için söyledi. Sonra ona, Ardımdan gel, dedi. Petrus arkasına döndü, İsa'nın sevdiği öğrencinin kendilerini izlediğini gördü. Bu öğrenci akşam yemeğinde İsa'nın göğsüne yaslanan ve ''Ya Rab sana kim ihanet edecek?'' diye soran öğrencidir. Petrus onu görünce İsa'ya ''Ya Rab ya bu ne olacak?'' diye sordu. İsa ''Ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam bundan sana ne?'' dedi. ''Sen ardımdan gel.'' Bu yüzden kardeşler arasında o öğrencinin ölmeyeceğine dair bir söylenti çıktı. Ama İsa Petrus'a o ölmeyecek dememişti. Sadece "Ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam bundan sana ne?" demişti. Bütün bunlara tanıklık eden ve bunları yazan öğrenci budur. Onun tanıklığının doğru olduğunu biliyoruz. İsa'nın yaptığı daha başka çok şey vardır. Bunlar tek tek yazılsaydı sanırım yazılan kitaplar dünyaya sığmazdı.